Tevrat indirilmeden önce İsrail'in, Yakub'un kendisine haram kıldıkları dışında yiyeceklerin her türlüsü İsrail oğullarına helaldi. De ki, doğru söylüyorsanız Tevrat'ı getirip okuyun. Artık bundan sonra kim Allah adına yalan uydurursa işte onlar zalimlerin ta kendileridir. De ki, Allah doğruyu söylemiştir. Öyleyse Hanif olan İbrahim'in dinine uyunuz. O, müşriklerden değildi. Hazreti Yakup'un diğer adı İsrail'dir. Tefsirlerdeki çeşitli rivayetlerden anlaşıldığına göre, Yakup Aleyhisselam ağır bir hastalığa yakalanınca doktorların tavsiyeleriyle veya kendi tecrübesi neticesinde deve etini ve sütünü kendisine yasaklamıştı. Daha sonra gelenler ise bunları büsbütün kendilerine haram saymışlardı. İşte ayette İsrail'in kendi tercihiyle kendisine haram kıldığı bildirilen yiyecek bu olmalıdır. İsrailoğulları Tevrat ininceye kadar Hz. İbrahim'in şeriatıyla yaşıyorlardı. Ve Yüce Allah bu şeriatta temiz yiyeceklerin hiçbirini haram kılmamıştı. Daha sonra Yahudilerin insanları Allah yolundan alıkoymaları ve bir takım haksızca ve edepsizce davranışları yüzünden ceza olarak birçok temiz yiyecek Tevrat'ta kendilerine haram kılınmıştır. Bu durum Kur'an-ı Kerim'de anlatılınca Yahudiler bunu reddetmişler ve bu ayetlerde haram kılındığı bildirilen yiyeceklerin, Hz. Musa'dan önceki peygamberler zamanında da haram olduğunu iddia etmişlerdir. Oysa bu yiyecekleri Hz. Musa'ya indirilmiş olan Tevrat haram kılmıştır. Bu ayetler Yahudilerin söz konusu iddialarının asılsız olduğunu ortaya koymuştur. Muhammed Abduh ayeti daha farklı açıdan ele almaktadır. Ona göre ayette anlatılan İsrail'den maksat, Hazreti Yakub'un kendisi değil, İsrail halkıdır. Nitekim kendileri İsrail ismini bu anlamda kullanırlar. Halkın bu yiyecekleri kendilerine haram kılmasından maksatta, haram kılınmasına sebep olacak kötülükleri işlemiş olmalarıdır. Daha önce bütün yiyecekler İsrailoğullarına helaldi. Sonra işledikleri kötülüklerden dolayı Yüce Allah İsrailoğullarını cezalandırmak, ve terbiye etmek için bazı temiz yiyecekleri Tevrat'ta onlara haram kıldı. Nitekim Nisa suresinin 160. ayetinde Yahudilerin zulmü sebebiyle kendilerine daha önce helal kılınmış bulunan temiz şeyleri onlara haram kıldık buyrulmaktadır. Allah, geçmişte bazı kavimlerin işledikleri kötülükler sebebiyle ceza olarak veya insanları imtihan etmek maksadıyla daha önce helal olan bazı şeyleri onlara haram kılmıştır. Bu cümleden olarak Yahudilerin yaptıkları haksızlıklar, insanları Allah yolundan alıkoymaları, faiz ve benzeri konulardaki bazı yasakları çiğnemeleri yüzünden önceden mübah olan bazı yiyecekler konusunda onlara mahsus olmak üzere bazı yasaklar konmuştur. Hz. Peygamber dönemindeki Yahudiler, ilahi kitaplar arasında nesin söz konusu olmadığını dolayısıyla yiyeceklerle ilgili bu şekilde yeni bir yasaklamadan söz edilemeyeceğini ileri sürmüşler. Böylece Hz. Peygamberin de yalancı olduğunu ispatlamak istemişlerse de ayet son derece açık olup Tevrat'ı da şahit tutmaktadır. Nitekim bu yasaklarla ilgili Tevrat'taki ayetlerin üslubundan da söz konusu yasakların Hz. Musa zamanında başlatıldığı anlaşılmaktadır. Yahudiler iddialarında ısrar edince Yüce Allah ''De ki, doğru söylüyorsanız, Tevrat'ı getirip okuyun.'' buyurmuş, böylece onlar da susmak zorunda kalmışlardır. Çünkü Tevrat'ta bu yiyeceklerin önceki peygamberler zamanında haram kılındığına dair herhangi bir delil yoktur. Gerçeğin açıkça ortaya çıkmasına rağmen hala batıl ve haksız bir iddiada inat eden Yahudileri Yüce Allah 94. ayette Allah'a karşı iftiracılar ve zalimlerin kendileri olarak nitelemiştir. ''Allah doğruyu söylemiştir'' ifadesi, Kur'an'da anlatılanların Hz. Muhammed'in sözü olmayıp Allah kelamı olduğuna ve Yahudilerin yalan söylediklerine işaret eder. Çünkü birbirine zıt iki haberden biri doğruysa diğeri mutlaka yalandır. Dolayısıyla burada Allah'ın doğru söylediği bildirilince Yahudilerin yalan söyledikleri kendiliğinden ortaya çıkmış olmaktadır. İbrahim'in dini diye çevrilen Milletü İbrahim tamlaması Hazreti İbrahim'e bildirilmiş olan ve bütün peygamberler tarafından benimsenip tebliğ edilmiş bulunan İlahi ve değişmez ilkeleri, mesajları, topyekün bir inanç sistemini ifade eder. Bu da Hz. Muhammed'in yeni bir din uydurmadığı, aksine ona vahyedilen Kur'an'ın bütün hak dinlerde var olduğu halde unutulmuş veya tahrif edilmiş bulunan evrensel ilkeleri içerdiği ve bu bakımdan onun geçmiş peygamberlerin bir devamı olduğu fikrini vurgular. Nitekim Bakara suresinin 135. ayetinde Müslümanlara hitap edilerek biz Hanif olan İbrahim'in dinine uyarız demeleri emredildiği gibi, burada da Hanif olan İbrahim'in dinine uyunuz buyrularak Hz. Muhammed'in getirdiği dinle Hz. İbrahim'in getirdiği din arasında temelde bir fark bulunmadığı, bunların aynı ilahi gerçekleri içerdiği belirtilmektedir. ''O, müşriklerden değildi.'' Mealindeki cümle ise, Hz. İbrahim'in Allah'tan başka hiçbir şeye tapmadığını, şirk kuşkusu taşıyan her türlü sapkın görüşten uzak, Allah'ın birliğine inanan ve yalnız O'na kulluk eden yüce bir peygamber olduğunu ifade etmekte, dolaylı olarak Yahudilerin şirk sayılabilecek inançlar taşıdıklarına işaret etmektedir.